Biz insanız diyorsanız, hakkı savunuyorsanız, Böyle sızlanıyorsanız, gelin iman pınarına. Katliamlar ulaşmadan, yaş kuru ile yanmadan, Kanınız boşa akmadan, gelin hayat pınarına. Avrupa'daki medeniyet, Sırplardaki o zihniyet, Sizi de yakar nihayet gelin izzet pınarına Kafanızı tank ezmeden göç edip çok yer gezmeden kurşunlara dizilmeden gelin rahmet pınarına Gördünüz Çeçenistan'ı Halep'çeyi Kürdistan'ı Küfürdü iştirdi kanı gelin İslam pınarına Mezarınız açılmadan Kefeniniz bićilmeden Suçlu diye seçilmeden Gelin Kur'an pınarına Cezayir'i Filistin'i Keşmir ile Filipin'i Kusuyor kafirler kini Gelin cihat pınarına Somali, Bosna, Susa'da Mısır, Eritre, Moro'da Küfür her dem katliamda Gelin Dirlik pınarına NATO hedef belirlemiş İslam'ı yok edecekmiş Satılmışlardan söz almış Gelin kıyam pınarına Amerika sihirbazlığı Kralların yobazlığı Bitti tilki kurnazlığı Gelin şuur pınarına Makam, mevki, mal ve şöhret Hepsi zillet, hepsi töhmet Birliktedir ancak izzet Gelin vahdet pınarına Siz de gelin Hizbullah'a Gelin Rıza-i İlah'a Koşun, kavuşun Allah'a Gelin Vuslat pınarına